Haftanın ilk gününden herkese günaydın. Erengül Ezgi'nin kampanyası ile başlıyoruz programımıza. Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişimlerini destekleyen fiziksel, psikomotor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal bunun planlarını yapan, uygulayan, insan ilişkileri ve empatiye önem veren çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olan, drama, basit beden eğitimi hareketleri, müzik çalışmaları, sanat ve ana dil etkinlikleri yapan, çocukları tanıma tekniklerini uygulayan bir alandır. Bizler meslek lisesi çocuk gelişimi mezunu olup yüksekokul eğitimimizi de gördük. Sizlerin bildiği gibi bizler matematik dersini yıllardır gerektiği gibi alamadık. Sizlerin DGS hakkı vermeniz Bizlere umut verdi. Yıllardır sınavda başarı gösteremedik ve lisans mezunu olamadık. Çoğumuzun yaş düzeyi 25 ve üstü sosyal psikolojik çevre faktörlerini bulundurursak gerçekten mağdur ve boş umutlar üzerine KPSS'ye başvuru yapıyoruz. Atanma şansımız hiç yok. Özel sektörde asgari ücret alıyoruz. Çoğu kurumlar alt sınırlarda çalıştırıyor. Ailelerimiz onca zorluklarla hem maddi hem manevi güçlüklerle bizleri bugüne kadar getirdiler. Onlara ve kendimize daha iyi bir yaşam sunamıyoruz. Sınavsız 2014 öncesi mezunlarına lisans hakkı vermeniz bizleri tekrar umutlandırdı. Fakat 205 kontenjan ve binlerce başvuru var. Çoğumuz yine yerleşemeyecek, yine umutlarımız bitecek. Amacımız çocuk gelişim ön lisans mezunlarına atanma hakkı verilmesi. Amacımız bizlere sizler sayesinde yeni bir hayat kazanmak, hayallerimizin Hayal olmaması için uğraş veriyoruz. Ön lisans çocuk gelişimi mağdurları olmak istemiyoruz. Bizlere Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ışık tutsun, atama şansı versin. Bizler kendimizi değerli nesiller yetiştirmeye adayan insanlarız. Bizi mesleğimizden, hayallerimizden mahrum etmeyin. Her şehirde, her ilde ve taşralarda en az 20 çocuk gelişimcisi olmalı. Çocuklarımız için bu mesleği adayan kendini binlerce çocuk geliştirmecilere Tercih hakkı vermenizi temenni ediyoruz diyor Ezgin bu kampanyasında. Şimdi Muğla'ya uzanıyoruz ve Şahin Özden'in kampanyasına kulak veriyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ne sesleniyor? Halkın sesine kulak verdi bir şeyler duymamazlıktan gelmemeli. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse çağrı merkezinden iletmeye çalıştığımız mesajlarımız cevapsız kalıyor ve dikkate de alınmıyor. Fethiye'de çok değil 2013 yılına kadar suyun tonu meskenlerde 1 lira 40 kuruştu. Şimdi %423 zam yapılarak 4 lira 36 kuruş yapıldı. Su en doğal ve tabi hakkımız. Bir de bizim suyumuz Ören, Çay gözünden geliyor. Fazla değil 3 yıl öncesinde yani 2010 yılına kadar 1 ton su yani 1 metre küp 1,03 liraya mal ediliyordu. Meskenlerde bu su 1 lira 40 kuruştan iş yerlerine ise 1 lira 80 kuruştan şantiyeleri de 1 lira 70 kuruştan resmi kurumları da 1 liradan satılıyordu. Bu satılan rakamlarla da hem Alman Kalkınma Bankası'ndan Fethiye Belediyesi'nin almış olduğu kredinin geri dönüşü sağlanıyor. Hem de 15 mahallemize suyla ilgili ihtiyaçlarını giderecek altyapısal hizmetler bile yapılabiliyordu. Yani bu fiyatlarla satış yapıldığında 15 mahalle olan Fethiye'mize hem hizmet ediliyor hem de borçları ödeniyor hem de kar elde ediliyordu. Ama bugün hemen suyun fiyatları %100 423 zamlanmış durumda hem de yazın bu sıcağında Ramazan ayında iftar vakitlerinde dahi üzerinde küçücük mevki olan taş yaka delik taş mevkiinden bile su verilemiyor. Altyapının yetersiz olduğu söyleniyor. Bu tam bir fiyasko. Ayrıca Fethiye'nin bazı bölgelerinde kanalizasyon altyapısı olmadığı halde kullanılan su miktarı üzerinden atık su bedeli de alınmakta ki bu da tam bir deli dumrul köprüsü hikayesini andırmakta. 30 aydır hiçbir altyapı hizmeti yapılmamasına rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye'de suyu meskenlere 4 lira 36 kuruş, iş yerlerine 7 lira 78 kuruş, şantiyelere 7 lira 56 kuruş, resmi kurumlar ise 6 lira 92 kuruştan satılıyor. Bir başka ifade ile meskenlere %423, iş yerlerine %755, şantiyelere %734, resmi kurumlara da %672 zam yapılmış cümle. Sayın Başkan kusura bakmayın ama siz halkın sesine kulağınızı tıkadınız müddetçe halk susmayacak ve bu durum daha ileri boyutlarda bir protestoya dönüşmek mecburiyetinde kalacak. Halka zulmetmeyin. Temel ihtiyacımız olan su üzerinden halkı soymayın. Su fiyatlarını geri çekin diyor Özden. Kampanyaya destek veren Behçet Saatçi de neden destek verdiğini şöyle açıklamış. Fethiye'de çok değil. 2013 yılına kadar suyun tonu meskenlerde 1 lira 40 kuruştu. Şimdi... %423 zam yapılarak 4 lira 36 kuruş yapıldı. Kusura bakmasın Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı böyle su fiyatının siyaseti de olur eleştirisi de demiş kendisi. Ve şimdi Mersin'e uzanıyoruz ve Mersin Üniversitesi'nde akademisyenlerin sorunlarına kulak veriyoruz. Mersin Üniversitesi barış için akademisyenler tarafından kaleme alınan bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiri yayınlandığından bugüne 8 akademisyeni işten çıkararak kamu üniversiteleri içinde bir ilki gerçekleştirdi diyor kampanyacı. Akademisyenlerden oluşan bir heyete sözleşme süresi dolan tüm imzacı akademisyenleri işten atacağını söyleyen rektör Ahmet Çamsarı hukuksuz uygulamalara devam ediyor. Diğer hukuksuzluklardan da örnekler verelim. Bir yardımcı doçentin yeniden atama dosyası süresi içinde teslim edildiği halde fakülte yönetimi tarafından rektörlüğe 3 gün geç iletildiği için uzatılmadı. Bir yardımcı doçentin dosyasına yönelik jürilerden olumlu raporları bulunmakta iken raporlar reddedilip yeniden rektörlük tarafından jür oluşturularak bir diğerinin de diğeri yine rektörlükçe oluşturulan jürilerin düzmece olumsuz raporlarına dayanılarak iki yardımcı doçentin sözleşme süreleri uzatılmadı. İki uzman bir araştırma görevlisinin haklarında sonuçlanmayan adli ve idari soruşturma olması gerekçe gösterilerek ilişikleri kesildi. En son işten çıkarılan Melahat Kutun ve Bediz Yılmaz için de öne sürülen gerekçe imzacı olmalarıydı. Kutun ve Yılmaz dosyalarını zamanında teslim etmişlerdi. Dosyaları bütün jüri olumlu rapor almıştı. Fakülte yönetim kurumundan atanmalarına dönükte itiraz yoktu. Bu uygulamalar hukuki dayanaktan yoksundur. Masumiyet karinesi ihlal edilmektedir. Akademik teamüllere ve liyakat ilkesine aykırıdır. Akademik özgürlüğün ve özlük haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Bu nedenlerle Mersin Üniversitesi imzacı akademisyenlere dönük hukuk dışı uygulamalarına son vermeli. işten çıkarılan akademisyenlerin geri alınması sağlanmalı. İşten çıkarılacağı tebliğ edilse de süreleri dolmadığı için halen çalışmalarına devam eden akademisyenlere yapılan tebliğ geri çekilmelidir diyor akademisyenler bu açmış oldukları kampanyada. Son olarak şimdi Fransa'ya uzanıyoruz. Calais bölgesinde bulunan mülteci kampının içinde yer alan Kids Cafe'nin kapanma tehdidiyle karşı karşıya olması Change.org kullanıcısı Harry Reid'i harekete geçiyor. Bu mekan günde 200 çocuğa yemek ve Fransızca dersleri veren bir grup aktivistin yürüttüğü bir alandı. Ancak son dönemde mekanın kapanmasına yönelik alınan kararlar çokça tepki çekiyor halktan. Kampın önemli açıklarının kapanmasına yardımcı olan bu mekan ve gönüllüler herkesin de desteğini bekliyor. Kısa sürede 110 bin imzayı aşan bu kampanya hızla büyümeye devam ediyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esiyor. Bugün sizlere yine Türkiye'den Fransa'dan derlediğimiz farklı vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir kampanya başlatı bilirsiniz yarın yeni kampanyalarla buluşmak üzere esen kalın